الحمد لله الذي هدانا لحذا وما كنا فينه تدي الأولان هداه الله وما توفين قيمعت صاميل لا جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله مصلح صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله مصلح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 Harun ahirette kimsin sen diye bizi tanımamalarından muhafaza eylesin. Çünkü manevi alametlerle ve simalarla e, e, yarın ahirette dostlar e, birbirini sevenlerini tanıyacaklar inşallah. Evet. E, nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyorlar? Sen bu kadar e, ümmetler içerisinden kendi ümmetini nasıl tanıyacaksın? Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Hurra muhecceline minâ fiâril vudu' Sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. vakit Ne buyurdu? Abdest aldıkları yerler e, parıl parıl parlayacak. Yani mesela şuraya kadar abdeste, Yani dirseği geçmek lazım. Bazılarınız dirseğe kadar ya geliyor ya gelmiyor. Kiminiz böyle yapıyorsunuz abdeste bakıyorum dirseğin şuraları falan kuru kalıyor, ben bu abdest işinden çoğu ahirette kabirde sopa yiyecek, çoğu abdest alanları konuşuyorum, almayanlar zaten onlar kabire girmeden sopa yiyecek abdeste sıkıntı var bu milletin abdesti guslu sıkıntı var sıkıntı var, ben söyleyeyim size ben cemaattan bahsediyorum yani, ben dışarıdan bahsetmiyorum abdest ve şeyde tamam evhamlı olmayın Yani vesveseli pipirikli gibi hareket yapmayın. Ama ben gördüğüm kadarıyla zaten mesela dirseği biraz geçse şuraya kadar geçse bir zararı var mı? Yok. Hadi şerze ne buyuruyor? <gülüyor> parlaklığını uzatmak isteyen yapsın. Demiyor ki burası sınırdır geçmesin. Diyor ki parlaklığını uzatmak isteyen yapsın. Mesela ayakta topuk. Topuktan yukarı gitsen zararı var mı? Yok. Biraz daha yukarı gitsen. Parlaklığın artar. Buradan biraz gitsen Hani bazı derler ki şuradan ileri gitme. Sayı var. Ama bu, bu amelde ne diyorlar? Bu amelde uzatmak isteyen uzatsın diyorlar. E demek ki burada zaten sorun yok. Sen niye kız yani tehlikeli noktada bırakıyorsun. Bol bol biraz ileri gitsene. E bir de tabii bu şu altlar şuralar te tehlike. Şöyle yaparken böyle hızlı hareket ederken arada boş kalıyor. Bunları fark ediyorum ben. İkaz ede edebildiğim kişileri ediyorum. Yani yanımda falan rastlarsa falan. Ama tabi insanlara böyle niye böyle yapıyorsun şeklinde terbiyesizce yaklaşmayalım. Çok terbiyeli, hürmetli yani Hz. Hüseyin Efendimiz'den, Hasan Efendimiz'den, mi? Hasan Efendimiz'den bir naklediyorlar ya meşhur hani. Çocukluğumuzdan beri duyuyoruz. Bilmiyorum kitapta da belki de rastladım yani. Hani adamın yanlış abdest aldığını görmüş de, amca yanlış alıyorsun dememek için. Hele bir bana bak bakayım ben nasıl alıyorum, beni bir düzeltir misin falan şeyinde. Yani, tabi adam da akıllıymış herhalde de anlamış şimdikilere öyle bir şey hareket yapsan. O da sana kırk yanlış gösterir. Şöyle alma evladım. Halbuki sen onu düzeltmeye uğraşıyorsun herif. Herif de seni düzeltmeye başlar. Yani ya mutmağı desek daha doğru olur ama cahil olursa adam tabi kültürsüz insanlarının uğraşılmaz Allah muhafaza. Allah Allah cahillik çok kötü bir şey. Illaki hoca olmamak anlamında cahillik demiyorum. Biraz da kafa işte mermer olmayacak yani. İnsan biraz efendim ee, cevher olacak ya. yani eğitilmeye, ıslah edilmeye, işçiliğe müsait olacak işçiliğe. Lan taşa bile işçilik yapılıyor. Mermere bile kanevice desen yapılıyor ya. Mezar taşlarını bile görmüyor musun? Oymuşlar ne biçim. Yani bu kadar şey. Taş bile iş görüyor. Bazı insanlar hiç işlemiyor bir şey ya. Allah o bizi muhafaza eylesin. Evet. E, bu büyükler de bizi tanıyacaklar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, abdest izlerinden. Hatta ne buyurdu? İşte yüzlerce binlerce atlar olsa Sürünün içerisinde bazı atların işte alnı, işte ayağı, dizi falan beyaz olsa. Sade alnı falan böyle işaretli gibi. Bazı oluyor ya da hayvanın rengi siyahın içinde beyaz oluyor bazı bölümleri. Öyle olsa sen o kendi atlarını tanıyabilir misin? Tanırım. E ben de öyle tanıyacağım buyurdu. Çünkü öbür ümmetlerde bu abdest şeyleri yok. Abdest meseleleri. Evet. Ah kardeşim sen, neyi anlatacağım? Sabahlara kadar ben kitap görüyorum, her gece bir kitap bakıyorum. Uuu, bunlar ne zaman okunacak, ne zaman amel edilecek, bu kadar zikir, bu kadar dua. Bir hazine, ömrümüzün çoğu gitti bizim. Çoğu gitti bizim, çoğumuzun çoğu gitti. Puz bunları yapamadan ben şimdi bunalıma girmek üzereyim. Ve girdim de, çocuktan beri de bu bunalımım var. Yani 20-30 bin cilt sırf bende kitap var. E daha dünya kadar da kitap çıkıyor basıyor. Eski kitaplar eserler. Ne görmediğimiz meseleler var. Ne faziletler var. Daha size de yazamadığım edip. Ha bunu da yazayım. Ha bunu da yazayım. Uğraşıyorum ya. Diyorum şunu da kaçırmasına Belki ölmeden evvel bulunan kurtulur. bir Şu aile kurtulur. Bilmiyoruz ki yani. <gülüyor> Çünkü çok fazilet yazılmış. Ve bunlara itibar ediyor hadis-i ne, ne demek itibar ediyor? Yani ömrü kısa olanlar bizim gibilere formül. Annelerimizden biri pembiğju ve Sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı tabi teheccütten sonra ya sabah namazı vakti girmekten sonra da desek uygun olabilir çünkü sünneti evde kılmak sünnet odasında kılardı sallallahu aleyhi ve sellem sonra uzanırdı zaten biraz onun uykusu abdesti bozmaz bizde uzanmamız sünnet evde sünneti kıldıktan ilk vakitlerinden sonra ama sen dalmışsan abdest alman gerekir ama sünnettir o vakit uyumak Ama tabi sonra sen farzı da kaçırırsın da sen biraz rahat uyuma da şöyle bir hafif sağına yat da bir iki dakika daldırmadan kalk. Efendimiz öyle yapar. Bu çok önemli bir sünnet tabi. Ee, namaza geçti sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi uzun kıldırıyor. Sonra sabah namazında işrak bekleniyor. soru cevap yapılıyor rüya tabirleri. Asr-ı gibi birçok faaliyetler. Ondan sonra eve döndü ama zannedersem kuşluk olmuş. Yani, kuşluğun da vaktini yeni gördüm kitapta. Tam kuşluk ne zaman başlıyor? Bugüne kadar tam görmemiştim. İşrakla kuşluğu ayıran bir çizgi yani. Bu da bir şey. Bazı hadisler zaten sadece işra söylüyor, bazı hadisler sadece kuşluğu söylüyor. Bazı alimler bu yüzden işrak kuşluk ikisi bir diyor. Halbuki ikisi bir değildir. Çünkü işrak yerinde oturma şartı var namaz bitirdikten sonra. Ama müezzin camiyi kapatıyorsa müezzinden kavga etme. O zaman işrak da kalmaz, kuşlukta da kalmaz. Çünkü konuşmayacağız zaten dünya kelamı, herifler çatacak başa baş konuştuktan sonra işrak kalmaz. Zikrede de dünya kelamı konuşmadan evine git. Evinde yine hemen seccadeye otur, yine orada laf yapma kimseye. O vakit bir haç bir ümret sevabı söyleniyor, o müjdeye nail olmak var. Çünkü zaruret var adam veyahut da cami çok soğuk. Yani orada otursan çok soğuk var. Müezzin kapatmıyor ama yine eve gitme müsaade... Vardır. Mühim olan dünya kelamı konuşmamak ama yerinde de oturabilmek mümkün ise oturmaktır. Çünkü tarif öyle. Kuşluk da gündüzün dörtte biri geçtikten sonra diyor. Gündüzün dörtte biri geçtikten sonra. Şimdi gündüz ne kadardır saat olarak? İmsak ile akşam ezanı arası. Gündüz. Tabi İstanbul Türkiye'de çok değişiyor. Altı yedi saat oynuyor ya gidiyor geliyor. Belki de dokuz saat kadar fark vardır. Türkiye hakkında da her yer böyle değil. Yarım saatte işrağ olur diyelim. İşrağ bu. Çünkü dünya kelamı konuşmadan ve da oturarak bekliyorsun. Bir hac bir ömre cevap. Bu bunu da geçirdiğin zaman iki saat geçmiş oluyor. Yani işrağ şu anda gün doğumundan yani imsaktan iki saat sonra işrağ şu andaki takvim'e göre bazı aralara açılır. İmsaklan güneşin arası bazı iki saati geçer. Şu anda bir buçuk saat. O zaman demek iki saat sonra bile işrak olabiliyor ama kuşluk olmuyor. Kuşluk ne zaman? Ee, işrak, şu andaki hesapla e, işraktan da bir saat bir çeyrek falan sonra gündüzün dörtte biri geçtikten sonra. Yani bunlar hesaptır. E, hesap etmek lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani o vakitte döndü şeye eve. Hane-i saadetlerine kuşluk vaktiydi. Demek birkaç saatler ki cami şerifte kalmış. Geldi baktı, hanımı tesbih çekiyor. Şeylerle, hurma çekirdekleriyle. Önünde hurma çekirdekleri var sayı için. Peki tesbihin aslı nedir? Budur. Vehhabiler derler ki tesbih bidattır, tesbih yok. Sensin bidat. Niye? Tesbihin aslı var. Aslı olan şeyin sonraki şekline bidat denemez. Çünkü aslı var. Yüksekten okuyordu Hz. Bilal ezanı. Neyin aslı oldu? Minarenin aslı olduğu. O aslı olan şeye bidat denmez. Tesbihin aslı ne? İşte hurma çekirdekleriyle kenara yani sayı için koyuyor. Ama Efendimiz Sallallahu Aleyhi onu bıraktığından beri hemen hemen üç saat olmuş. Yani camiye çıkmışken. 2 üç saat var yani. Annemiz hep nerede? Zikirde. Efendimiz Sallallahu Aleyhi çıkarken de zikirdeymiş o. Efendimiz Sallallahu Aleyhi buyurdu ki sen hala E, bıraktığım halüceri misin yani? Hiç arada kalkıp makıp, yemek içmek, yapmak, kalkmak. Yapmadım. Yok buyurdu dedi ben bu, bu halüceri yani zikrediyordum falan. <gülüyor> buyurdu ona kile kultu ba'deke yarpa kelimat. Ben senden sonra 4 kelime söyledim. Selat merrat 3 kere. 3 kere 4 kelime söyledim senden sonra. Ben çıktım ya buradan dedi. Lev Vuzinet eee şey, kulle kulama takulini fi, fi yomiki ve nahariki işte öyle bir manevi ifade ediyorum yani başı lafız öyleydi yani ben senden sonra dört kelimeyi üç kere tekrar ettim eğer onlar tartılacak olsa o benim üç kere söylediğim dört kelime tartılacak olsa senin 2 3 saat söylediğin hepsini tartar Bütün gün gecelerin hepsini zikretsen onları da tartar. Hepten fazla. Ne demek istiyorum şimdi, ne anlatıyorum? Faziletli ameller ve dualar, öyle sırlar var ki bazısının bin senelik ameli senin bir zikrinden alt ederse. Böyle işler var. İşte burada ilmin önemi, burada araştırmanın önemi, burada sohbetin önemi, burada alimin önemi, burada muallimin önemi. Çünkü bunlar da senin kafandan bulacağın şeyler dedim. Sen dedim çok zikraf. Subhanallah subhanallah. Akşama kadar kaç bin tane dedin? Yüz bin tane dedim. Allah kabul etsin. Ama ben ne dedim? Subhanallahi ve bihamdihi adede halqihi. Allah tesbih ederim, hamd ederim. Ne kadar? Yarattıklarının sayısınca. Üf. Ne yüz bini ya. Ne yüz milyonu, ne yüz milyarı, ne yüz trilyon yarattıklarının sayısınca. Sırf. Karıncalar kadar deseydin bile hepsini geçmiştir. Yarattıklarının sayısınca. Ve rıvâ nefsi. Dört kelime. Yarattıklarının sayısınca bir. Ve rıvâ nefsi. Yüce zatını razı edecek derecede. Ve zinete arşiyi arşın tartısınca. Arş. Yedi kat gökler yerler, kürsünün yanında, koca çölün sahranın ortasındaki halka kadar, bilya kadar kalıyor. Kürsü de arşın yanında bilya kadar kalıyor. Arşın tartısınca. Ve midade kelimatihi, dördüncü Anladı mı dört? Buldunuz mu? Evet. Kelimelerinin mürekkebince. Kelimelerine kadar? E ne buyuruyor artık ı Kerife'de? Yedi deniz, bir araya gelse, velevene ma afil min şecaratin eklâmun yeryüzünde olan bütün ağaçlar, kalemler olsa veelbahru ye muddû min ba'adi seb'atü eb'hur Dünyadaki bütün denizler, yedi deniz, yedi denizin hepsini topla yapsın bir deniz, onun ardından da ona medet, yardım, mürekkep olarak gelsin yedi dağ katı misli deniz, hepsi de mürekkep olsa, manefidet kelimatullah, Allah'ın kelimeleri bitmez, Allah'ın ilimleri tükenmez. Benim bildiklerim şu ilimler içerisinde zerrenin, zerrenin, zerrenin git git git sıfıra tüket artık hesap makinesinden sıfırın altında ne kadar varsa git. O kadar bile benim ilmim etmez. Ama beni bir dinliyorlar, bu adam bu kadar şeyi nereden biliyor? Halbuki sen bana şaşırıyorsun. Allah'ın kelimeleri o kadar sayısız sonsuz benim bildiğim onun yanında zerre değil. Sen ona bile şaşırıyorsun yani. Demek hepten bu işlerden avaresin yani. Demek tam bir, bir çaresin yani. Hepten dışarıda kalmışsın ki. Yoksa benim konuştuklarımın hiçbirinde de pek bir şey yok yani. O gördüklerime göre gördüklerimin zekatı kadar anlatamadım ben bugüne kadar. Gördüklerimin zekatını bile anlatamadım yani. Çünkü çok görüyorum vaktimiz yok. Bu kadar ilim var, fazilet var. İşte bu dergi vesile oluyor. Çünkü kitap çıkartmak, bir kitap birkaç sene sürüyor bazı. Kaynak şu bu. Dergi Allah'ın bereketi bu. Lale Gül var ya bu. Allah'ın bereketi bu. Lale. Çünkü neden dergi Allah'ın bereketi? Bir dua en azından bir defa kaybolmasın diye, kitapta da çıkarayım desen kaç sene sonraya kalacak. Dergide koyma imkanım var. Daha Eûz hakkında bir mağaz konuşmuş değiliz. <gülüyor> Elif demedik yahu. Ölüp gideceğiz. Elif demedik kardeş. Sen de sana diyorsun, yirmi senedir dinliyorum herhalde ben bitirdim artık. La ben daha başlamadım diyorum, sen nasıl bitiriyorsun ya? Ben okumakla canım çıkıyor, başlayamadık diyorum, sen dinlemekle bitirdin. Nasıl bir akıl ya? Ölene kadar talebeyiz. Ölene kadar. Ayağımız sürüne sürüne derse geleceğiz. Ders burası. Bu ilim meclisidir. Şöyle. Bir fazilet söyleyeyim bu arada. Men hadara meclisen. Min mecalisil ilmi fiha On gecelerde şimdi Her ilim meclisi, her cuma gecesi Bizim var Biz Allah'ın sofrasını buraya her cuma gecesi Kuruyoruz Sofra Allah'ın sofrasıdır celal, Gelen nasibini alır, kalan mahrum olur Biz Bize kadar eden bir şey yok Biz davet etmekle mükellefiz Ne kadar yemeğimiz yense O kadar seviniriz Ne kadar soframıza adam getirse o kadar seviniriz Mevla, Kur'an Mevla'nın sofrasıdır. Nasıl sen bir davet yapsan, sofrana icabet edilse memnun olursun. Eğer cömertsen tabi, cimriysen, numaradan bir davet yaparsın, ne kadar az gelirse o kadar memnun olursun. O ayrı. Bazı mecburiyetten cibriler de davet yapıyor da. Cömert isen, ve sofrayı da kurduysan, ne kadar adam gelse o kadar memnun olur. Hatta insanlar yedikçe cömertlik acayip bir şeydir. Kendi doyar. E cömertlerin en cömerdi Allahu u Teala der. O zaman sofrası kaznet-i Kur'an'dır. Sofrayı Allah kurmuştur. Kiminle? Tabii ki seninle benimle kuruyor. Allah da melekleri gönderip size vazettirmez. O zaman sofra burada. Bu sofradan gelip istifade ederseniz, kimin sofrasından, ziyafetinden faydalanıyorsunuz? Rabbinizin. Mevla'da ne oluyor? Çok cömert ya, geldiler soframa diye memnun oluyor. Beş vakit namaz öyledir, cemaatle namaz öyledir. Ama ilim meclisi çok farklı bir şey. Her kim, şimdi bu gecede bu fazilet var mı? Cuma gecesidir fazileti çok, bir cilt kitap yazarım. Zikir ve ilim meclislerine bir cilt kitap çıkaracak kadar hadis ayet gördüm. Ama başka bir şey söylüyorum. Çünkü bu gece, on gecelerden mi? Değildi. Haram aylardan olmaktan katlanıyor tabii, fazileti var. Cuma gecesi olmak zaten en büyük fazilet ama, böyle olduğu takdirde, her kim on gecelerde, on günlerde, bir ilim meclisinde hazır bulunursa fekenne ve hadara mecalise enbiya illahi ve rusulihi allah Teala Adem Aleyhisselam'dan bizim peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme kadar göndermiş olduğu 313 Rasul, 224 bin Nebi bunların hepsinin dersinde, sohbetinde bulunmuş kadar olur. Ya hoca ben de ara sıra geliyorum. Keşke bu hafta gelmeseydim de bir daha de hafta <gülüyor> Değil mi? Aleyhine uyanıksın ya. <gülüyor> bu hafta gelmesin haftayı hiç duymayacaktın ki zaten. Onun için yine sen bu hafta geldin şükret. Bu haftayı bulamayan haftayı bulamaz. Helak Helekel müsevvifun <gülüyor> ileri atanlar helak oldu. Sonra giderim bir daha hafta giderim. Her hafta sohbet var nasıl olsun. Her hafta sohbet var da her hafta sen var mısın? Her hafta sen var mısın? Bak nice arkadaşlarımız kabirde. Muzo her hafta sohbet nerede var? <gülüyor> Hoca her hafta var mı? Hoca yarın bir gün gitti. Nerede bulacaksın? Biz neler kaçırdık? Ne alimlerimizi kaçırdık? Ne velilerimizi kaçırdık? Ne kadar üzgünüz değil mi? hasretlerinden hiç, bütün dünyadan sevincimiz kalktı gitti. Onları ayrılığıyla değil mi? Yani şimdi bulunmuyor bir daha. Bulunmuyor fırsat. Fırsat ganimet ganimet. İmam Rabbana Azze devamlı. Allah el fırsatu mutenemettir. Fırsat ganimet evladı. Hele ki gençlik, hele gençlik, ah siz gençler var ya sizin, eliniz beliniz tutuyor ya, Aptesiniz tutuyor bu şimdi sağlık, sağlık, nice insanlar gelmek istiyorlar, şimdi onlarda çoğu hasta var, yaşlı var tabi, eski cemaatlarımız. nasıl gelsin adam da yaşlandı yani ama siz gelebiliyorsunuz evet ne yaptı, o şeyi de anladınız ama onu ben bir yerde yazdım mı acaba Sübhanallahübihamdi Adedekaliki var mı? Tamam maşallah ta. Tamam. Var, tu dilden de bir şey la NFC, kitabı niye tiaharsi, düşmez dilden tiaharsi, düşmez. <gülüyor> Kaç kere söylüyorsun? vedi kere. tiaharsi, vedi la tiaharsi, vedi la kere vedi la tiaharsi, vedi la tiaharsi, kere söyledim, senin vedi saat tiaharsi, saat, hepsini katladım diyor. la tiaharsi, vedi la tiaharsi, vedi la tiaharsi, da, bunul, gimbi, nici Bu, bu, minval de, çok var. Yine dualam da var. Allah ekberu kebirah dede şefgoyu elvetiri. Ve Kelimatil la ta matu plaiy batil barakat. La la la Allah dede vel elvetiri. Bu, her beş vakitten sonra söyleniyor. Üçer kere, bir de, yatarken söyleniyor. Sırratta, kesinlikle sıkıntı yok. Sırat nur gibi, pırıl pırıl, parıl parıl geçiyorsun atı. Hiç sıkıntı yok. Bunların onların khasasıdır. O da ibne nebî şeybe olacak kaynağı sahiptir. Mesela bunlar namazdan sonra var. Bu gibi Subhanallahi mille el mizan ve muntel ilim ve meblagü rızâhu sine tel Aynı hemen hemen. Mizan dolusunca Allah'ın ilminin yetiştiği yere kadar yani sonsuz. E, mürekkeplerin kelimeler mürekkepleri bu ifadeler çok geçiyor. Bunlar kısa kelimeler, uzun manalar ihtiva ediyor. Ve o da tabii kötü ölümden kurtulmak Ee, ece e, uzun yaşamak, ömrün ecelinin geciktirilmesi, ondan sonra malının artırılması, düşmanın şerden korunması dört tane hasası var. O da okunuyor üçer kere mesela. Bu gibi çok kimini yazdıklarım var. Kimini de yazmadıklarım var. Yani Allah Allah Allah. Subhanallah, elhamdülillah ve la ilahe illallah, Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Meşhur Biliyorsunuz. O velâ olan tesbih namazında kadın, okunan. Bazı rivadelerde tesbih namazında velâ havle de var ama olan olanda yok. Ama okusan şey sıkıntı yok çünkü bir rivatte var. E bunu mesela okuyor. 300 kere, 500 kere. Tesbih namazında 300 kere. En büyük zikir, Allah'ın en sevdiği. Ehebbul kelam illallah arbaun. Allah'ın en sevdiği kelam dörttür. Bunları okuyor işte. Allah velhamdülillah, ve la ilahe illallah, allahu etbar. La yضرke bi ayyinne beda'te. Hangisinden başlasan sana zarar vermez. İstersen elhamdülillah subhanallah diye. İstersen la ilahe illallah diye git. Hangisini başa alsan zarar vermez. Cülüp olsan bile, cülüp bile bunları okuyabilir mi? Okumalı. Cülüpken bile zikirsiz durmamalı. Amma velakin tabii bunu bir kere, üç kere, beş kere, 50 kere, yüz kere bir günde en fazla kaç kere söyleyecek? Amma velakin peşine eklersen bir kere söyle. Adam bin kere söyledi. On bin kere söyledi. Sen peşine bir kerekle. ekle. Adede Allah'ın Allah bildikleri adedince. Ve zinete ma'alimallah. Allah'ın bildikleri tartısınca. Ve mile ma'alimallah. Allah'ın bildikleri dolusunca. Adede ma'si'ehu ilmullah. Allah'ın ilminin eriştikleri adedince. Ve devami mülkilla, Allah'ın mülkünün devamı müddetince. Üff. 24 saat sırf cikir yapsa, bu adam bunu bir kere söylese onu katlıyor. İlim, ilim, ilim. Cehaletle bir yere varılmaz. Onun için yazıyorum ben ama takip etmiyorsunuz. Maalesef yani. Yazıları takip etmiyorsunuz. Şu dergideki şey bir ay geçiyor, bitirmiyorsunuz dergiyi, okumayı bitirmiyorsunuz. Böyle şey olur mu ya? Bu kadar ilim mi bu dergi diye görmeyin bunu. Ne dergisi bu? 40 kitap bedel. 30 sayfası zilletçe yazdık. Hapşeci falan ağır. Sana 50 60 sayfayı ben yazıyorum sırf. Kitap yani bu. 60 sayfasını falan ben yazıyorum sırf. Kendim yani. Ne arıyorsun sen? Bu kadar ilim var. Bir de takvim var. Şu günün namazı, şu gecenin namazı e sen böyle bir şey nasıl yapacaksın? Böyle bir yol haritası çizilmiş sana. Sen şimdi bunsuz nasıl duracaksın? Allah rızası için. Kaçırmayalım ahireti. Kaybetmeyelim bu faziletleri. Geliyor mevsim on geceler. İnşallah. İki de işte sohbet şeyimiz var ama haftaya gece mutlaka inşallah. Çok e, hazır olalım. Allah'ın enbiyasının rasullerinin meclislerine iştiraka niyet edelim. Niyet edelim. Çünkü bu ilimler hep onların meclislerinden geliyor. Şimdi başlayacağım. Daha başlamadım ha sohbete. Neyse. Şimdi uzatmayacağım. Çok da korkmayın. Eyüel velet. Ey oğul, yaşa, yaşa. Dilediğin kadar yaşa. Bunu eski kitaplardan, küdübü ilahiyeden de rivayet edilir. Bazı hadis-i şerif olarak da geçer ama bu mamgaza Hazretleri bu kendi sözü olarak şey diyor. Dilediğin kadar yaşa, feyn lekemeyi tun, mutlaka bir gün öleceksin. Peki, o halde şimdiden kendini ne bil? Ölmüşlerden bil, mezarda yatanlardan bil. Sen şimdi gideceğim eve. Çay içeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. O hesaplardasın. Ama senin gibi hesap yapanlardan bir çoğu, dün o hesabı yapanlardan bazıları bu gece mezardalar. Dün o hesabı yapanlardan, dün. Daha geçmedi çok. Dün gece çay çorba hesabındaydılar. Şimdi mezardalar. Hesapları kapandı, bitti. Hiç telafisi yok. Ya nasıl biz bu vakitleri zayi ederiz ya? Nasıl zayi ederiz Maçlarla, haçlarla, bilmem ne, eğlencelerle. Yine o bazıları da mekruf bilmem ne hep. De, de, de haramlarla uğraşanlara ne diyelim hep. De. Mutlaka öleceksin. Ne, ne buyuruyor? i̇bn Ömer Hazretleri olacak? Kün dünya. Sen dünyada ne gibi ol? Kendine garibun memleketinden uzak gurbette yalnız kalmış. Çoluk çocuk hasretine kapılmış. Hiç neşeli gülebilir mi? Hiç sevinçli olabilir mi? Tanıdığı yok ki. Tanıdığı yok, dilinden anlayan yok, örfünden anlayan yok, nasıl muhabbet edeceksin? Böyle. durursun. Dünyada öyle oldu. Hiçbiri senin eşin dostu değil, karın olun çocuğun şuyun buyun, bugün ölsen mezara gitsen, hiçbir o yanında değil, eniş değil, yoldaş değil ancak zikrullah, ancak ibadet, ancak namaz, abdest, şu ilimler yoldaş. Onun için sen garipsin dünyada çünkü seninle gelecek yok. Ya da yoldan geçen gibi ol. Yani bir istasyonda durdun. 10 dakika, 20 dakika, yarım saat. İhtiyaç molası. Efendi Hazretleri derdi. İhtiyaç mol, derdi. Molla. Molayı molla derdi. Hiçbiri namaz mollası yok yahu derdi. Hepsi derdi. yeme içme gidiyor. ihtiyaç mollaları derdi. Yani namazla kılmıyorlar. Şey veriyor, tatil veriyor otobüsler. İhtiyaç molası diyor. İki kişi mescide gidiyor. 20 kişi kişiye, çayhaneye, yemekhaneye. Tuvalete yav Namaz yok muydu? Yoldan geçen gibi ol. Ama şimdi yoldan geçen ne yapmaz? Ya ben ben şu arsayı beğendim, şurada ev yapayım demez. Ve ben şurada biraz oturayım şey dedim çünkü otobüs kalkıyordu. Nasıl oturacak fazla? O yoldan geçen gibi ol. Ravudde hedefseke mine'l-kubur kendini kabirde yatan mevtalardan say. İşte bu tezekkürü mevt rabıtasıdır tasavvufta. Kendini işte ölmüş, yıkanmış, e, kefenlenmiş, tabutlanmış Ee, omuzlara alınmış ondan sonra mezara, mezar kazılmış içine gömülmüş üstü kapatılmış mezarda münkennekir gelmiş sual cevap Allah'ım bir kitap buldum dedim ya Rabbi benim kütüphanede hepsi de işte bulabildiğin kadar buluyorsun meşarik kulem var çok kaynak eser biliyorum ama içinde gelimleri çok bilmiyordum bir baktım dedim Allah'ım ya Rabbi şu kitabı hep cemaata okuyabilsem ama nerede bak şu kadar kitap Sırf ölüm, kabir, cennet, cehennem. Ama hiç görmediğim rivayetler var. Neler var ahirette ya. Ya bir şey değil oradan. Öğrenmeden gideceğiz ya. Öğrenmeden gideceğiz. Acemilik çekeceğiz korkuyorum. Hakikaten acemilik çekeceğiz ya. Çünkü e sana gönderdik ayet, hadis gönderdik diyor Mevla. Niye sen ebedi geleceğin yeri incelemedin de. Beş sene, on sene kal kalmayacağın belli olmayan yeri inceledin ya. Uğraşıyor şimdi kıtalar bilmem neler kimisi kıtaları da açmış. Mars'ta hayat var mı orayı kazıyor falan vah bulamadık işte boşuna git Lan, neyi bulamadın bulsan ne yapacaksın zaten iniyorsun toprağın dibine Mars'ta mı gömüleceksin Oraya gömülen cennete daha mı yakın ölüyor, diriliyor, ne biçim işler, ne kafasız ahmak bütçeler, ne salakça, manyakça işler, katır trilyon dolarlar bu bunlara harcanıyor. Ya o ebedi ahiret elden gidiyor cehenneme odun olmak için, bu kadar masrafa ne gerek var? Sen Allah'ını bulsana, İslam'ı bulsana, Kur'an'ı bulsana. <gülüyor> Yazık sana ya! Gavurlara da acıyorum ben esas gavurlara acıyorum da. Müslümanlar da acınacak haldeler. Onlar da bildikleri halde bu işe yönelmiyorlar bu ilimlere. O kitabı inşallah bir okuyabiliriz, bir ders yapabiliriz. Allah'ım bana ömür ver yarım. Rabbi. Amin. Beni fuzuli meşgul edenlerden kurtar ya Rabbi. Amin. Fuzuli dünya kelamlarıyla, dünya işleriyle başımı uğraştıranlardan kurtar beni ya Rabbi. Amin. Bunları benden uzak et, beni onlardan uzak et. Amin. Ya Rabbi ilme ayır bizi, amele ayır bizi, ihlasa ayır bizi yarım. Amin. Cuma gecesi hürmetine, mübarek cemaat hürmetine. Allah amin. Salli aleyhi ve sellem Muhammed ve Yazık ya benim de ömrümü hayatımı bunları millete anlatabilecek acaba. Peki bu sefer de İmam-ı Gazali'nin dediğine giriyor. Sen bu kitapları niye okuyorsun acaba? Bu kadar niye bakıyorsun acaba? Niye vaz ediyorsun acaba? Derdin ne senin? Ya mak, mı? Rütbe mi, makam mı? Işte, i̇hlas mı? Desinler mi, beğensinler mi? Bir de bu sıkıntı giriyor. Neyse bir iş yapalım da hiç yapmadığımızdan iki sopa yemektense bir iş yaparsak sopa bire iner belki. En azından bir sopadan kurtuluruz tebliğ ettin mi ettim e niçin ettin e onu da Allah sizin dualarınızla düzeltir niyetlerimizi tasfiye etmeyi nasip eder amin inşallah evet mutlaka öleceksen ölen insan efendim ne yapmaz onu bunu yığmayı toplamayı düşünmez dünya hususunda ömrünü zayi etmez kullü men aleya fan ve ahiru libasil lekfan Yarısı ayet, yarısı kelam, kibar. Her dünya üzerindeki herkes fanidir. Însanın en son libası kefenidir. Fe'atebiru yâllel bâb. Ey akıl sahipler, ibrat alın. Hikmet ve salap yoluna salik olun. Sakın dünyaya mail olmayın. Çünkü burada ebedi kalmak, muhal. Buna itimat etmek, dalal. Yani sapıklık. Allah muhafaza Evet, Nerede Kayserler? Nerede Hürmüşler? Nerede firavunler? Nerede ședdatlar? Nerede tübbalar? Nerede atlar? Evet. Leu bekiye sakinuha ma hurribet mesakinuha demiş. Sakinleri bâki kalsaydı meskenleri harap olmazdı. Hepsi tamir ederdi, onların bakım yapar. Ne oldu? Hepsi gitti. Evet, evet, evet. Onun için sen ibadete devam et. Hiç ölmeyecek diri olan, hay olan Rabbini zikret. evet. evet. Aldanmaktan kendini muhafaza et Davud Aleyhisselam bir e, mağarada bir taş gördü. Bunu başka kitaplarda da gördüm farklı rivayetle. Bu taşın üzerinde şeye, mağarada bir taş e, taş bir mezarın başında mezarın üstünde, Davud Aleyhisselam zamanını konuşuyoruz kaç bin sene evvel yani en azından iki bin senelik iş daha fazlası var. Kabrin üzerinde yazıyor. Bir kral mezarıymış. Biliyorsunuz kral mezarlarını yontma yapıyorlardı. Taşlardan dağlar. Amasya'da falan da var öyle mağaralarda. Kabirde ne yazıyor? Melektü elfe sene. Bin sene hükümdar idim. O mezarın sahibinin şeyi. Tarihçesi. Bin sene hükümdar idim. Bin ay değil ya. Bin sene ya. Şu bizim ömrümüzden birkaç sene kaldı kalmadı ya. Allah Düşün ki Türkiye değil. Dünyayı hükmetsek. Kaç sene ya? Kaç sene? Bin sene hükümdar edin. Ve fethet elfe medine. Bin tane şehri fethettim. Tabi artık o İslami miydi, değil miydi onu bilmiyorum. Bin yani şehir almış. O zamanki bin şehir de şimdiki milyon şehirlere bedel olur. Çünkü şehirlerin kıt olduğu dönem. Bin tane şehir aldım. Ve hezemtü elfe ceş, bin orduyu bozguna uğrattım. Kralın şeyi. Ve fezaz elfebikir elfe bikir. Bin bakire bozdum. Artık tabi Müslümansa da olabilir, cariye şey İslam'da var, cariye alınabilir. Süleyman Aleyhisselam'ın vardı, 700 cariyesi vardı mesela. 300'de nikahlısı vardı, yani Müslümanda da olabilir ama bu Müslüman olmaya da Bu kişi kimse, bir kral. Tümme صَرْتُ ile مَا تَرَى مِنْ سُكَّانِ Sonra da bu toprak sakini olarak şu gördüğün duruma düştüm diye. Tabi onun hakkında bazı uyanıklar ölmeden evvel mezarın üstüne Böyle bir şey yazdırır. Biliyor musun? Yani kendi yazdırır. Gelen gidene ne olsun? He? ibret olsun. lazım biri yazdırmış ya. <gülüyor> Sambayin ecelimden öldüm, karıdırdırından öldüm diye. olan <gülüyor> kafasız iştahım bak. Ecelin olmaz mı? Karıdırdırı da ecel daha. Ecelsiz ölüm yok. <gülüyor> ama işte bazısı kendi yazdırır. Ölmeden der ki şunu şuraya yazın. Bazısı ondan sonra yazarlar. Hani bizim yine Laz'ların... Karadenizlilerin diyeyim hangi bölgeyi söylemeyeyim oralılar kızmasın bana. Bazı bölgeleri biliyorum çünkü tetik fazla. bir vurdu vuruldu var ya iki vurdu vuruldu efendim vuramadan vuruldu ecelinden öldü. Adam değil diye ecelinden öldü yazmış yani. Adam değildi diyor. Birkaç adam leş kaldırmadan adam olamıyor musun yani? İlle cehenneme gidecek yani adam olmak için yani. La sen katil olursan adam mı olursun sen? Cehennem odun olursun sen. Ama mezar taşları böyle vardır yani, meşhurdur mezar taşları kültürü de. Şimdi bu zat kendimi yazdı, ona mı yazıldı? Ha yani ne diyor? Bin sene hüküm bitti. Binlerce fetih, binlerce bozgun, binlerce ganimet, binlerce cariye, binlerce bakire. Dünyada ne lezzet varsa bunların hepsi şuradaki cümlelerde sınırlı zaten. Mülk, saltanat, kadın, para, hepsi. 2 üç bir şey var dünyanın itibarı. Hepsini zirve derecede, Gördüm ama şimdi gömüldüm diyor yani. Onun için ibret alın diyor. İstediğin kadar yaşa sen öleceksin. Ve habib maşite istediğini sev hanımındır, çocuğundur, malındır, mensubundur, mertebendir efendim. İstediğini sev. Fe inneke mutlaka ayrılacaksın. İmam Azam Nuri Hoca Allah rahmet etsin. Kabri Nur Oraz'ı çok sevdiğim adamdı. Bir ruhuna bir hediye en la ilahe illallah. Enne ya Rabbi, çok seviyorduk biz Nur Hoca'yı, mamazam. Hep cenazelerimize gelirdi. Dedemin cenazesinde bunu okudu. Bu beyti bunu çok okurdu bu sözü o. Her cenazede bunu bir okurdu yani. Ölümüne yakın annemin cenazesine bile geldi. Kendi de ağır hastadan sonra bir ay içinde ile o hatârma geliyor yani. Bunu çok okurdu. O biraz da şeydi böyle. Iş ma şiite. Edebiyatçı adam. Ve ahbib ma şiite. Şey adam. Iyih hoca. Bir tane de beyti vardı. Onu da kayda geçirelim. Ne derdi? Efendi Hazreti filan de da giderdik ona. Valide-i Atik imamiydi eskiden. Üsküdar'da. Çok hoş adam. Ma când MIN asta, derdi. VE faci asta, faci asta, faci asta, faci asta, faci asta, benim gibi değil ben hızlı konuşuyorum, geçiştiriyorum. O böyle asta, faci asta, faci asta, faci asta, faci asta, faci asta, faci bir köpek geberdi Ama Melun, öyle bir yavrulamış ki, dedelerini aratıyor derdi. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten, bir yavur gidiyor kalıyor, kaç yavur daha bize uğraşta dur sen. O beytleri okurdu böyle, çok şeyler okurdu, Allah rahmet etsin. Burada Gül Cami imamıydı eskiden, benim çocukluğumda, şurada. Ve 12 yaşında orada, Ramazanları vaaz ediyorum teravihlerde, o da imamıydı orada daha mesela. 80'lerden önceyi söylüyorum, 77-78'lerde. Buradaydı. Sonra Valide Yatı'ya gitti. E vaazları kaldı mübarek ama kazandı o. Öyle anlaşılıyor manen için. Çok. Hizmet et. İstediğini sev. Çünkü ayrılacaksın. O zaman ne yapmak lazım? Bence ve akıllılarca ayrılmayacağın şeyleri sevmen lazım. Ayrılmayacağın şeyleri sevmen lazım. Ama Hanımın Allah yolunda sana arkadaş ise ayrılmak yok. Çocuğunu Allah yolunda yetiştirdin ayrılmak yok. Çünkü onlar ahirette hep ne olacak? Bir araya cem olacak. O zaman onları da ebedi ahirette ayrılmayacak şekilde İslam içinde yetiştirmek lazım. Bir çare de bu tabi. Ve amel maşite. İstediğini yap. Nefsine mi uyacaksın? Kur'an'a mı uyacaksın? Vaaz mı dinleyeceksin? Şarkı mı dinleyeceksin? Resulullah sallallahu aleyhi ve mi tabi olacaksın? Kafirlere onun düşmanlarına mı uyacaksın? Sünnetini mi yaşayacaksın? İstediğini yap fe inneke bihi Çünkü sen yaptığına karşılık mutlaka amelin karşılığında ceza göreceksin İn hayran fe hayru in şarran fe şarun. Hayırsa yaptığın hayırdır göreceğin. Şerse yaptığın şerdir göreceğin. Evet, o zaman salih ameller yaparak cennet ı aliyata ulaşmak lazım. Kötü amelleri terk ederek cehennem derekelerinden, niran-ı derekattan kurtulmak lazım. Yani bu iki satır ama iki satır işte kaç senelik iş der.